Bu babamın seyisi ihtiyar bir serkeşti. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey de atlar. Daruh'la beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan Korkar yalnız binemezdi. Daruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemlere ot doldurmak, ahırı süpürmek... Gübreleri kaldırmak en eğlenceli oyundan daha da çok bizim hoşumuza giderdi. Hele tımar. Bu en zevkli şeyi Daruh eline kaşağı alıp işe başladı mı tıkı tıkı tıkı tıkı bir saat gibi yerimde duramaz ben de yapacağım diye tuttururdum. O zaman Daruh beni Tosun'un sırtına kor elimede de kaşağı verir hadi yap derdi. Ben demir aleti hayvanın sırtına sürter fakat o ahenkli tıkırtıyı çıkartamazdım. Kuyruğunu sallıyor mu? Sallıyor. Hani bakayım. Eğilirdim uzanırdım ama tayın sağrığından kuyruğu görünmezdi. Her sabah ahıra gelir gelmez Daru, tımarı ben yapacağım derdim. Yapamazsın. Ne için? Daha küçüksün de ondan. Yapacağım. Büyü de öyle. Ne zaman? Boyun at kadar olduğu zaman. At. At kadar. Ahır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordum. Boyum karnına bile varmıyordu. Halbuki en keyifli, en eğlenceli şeydi bu. Sanki kaşağının düzensiz tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor, kulaklarını kıvırıyordu. <gülüyor> Kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır. O zaman da daruh, öyt kerata diye sağrığına bir tokat indirir. Sonra öteki tımara, tımarı başlardı. Ben de bir gün ahıra yalnız başıma kaldım. Hasan'la daruhla dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etme hırsı uyandı. Kaşağı'yı aradım. Bulamadım. Ahırın köşesinde Daruh'un penceresiz bir odası vardı. Buraya girdim. Rafları aradım, eğerlerin arasına falan baktım. Yok, yok. Yatağın yanında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım, az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinden çıkan falton kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım, tosunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim, rahat durmadı. Galiba acıtıyor, dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz kör etmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar tecrübe ettim. Yine atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ileriye çeşmeye koştum, kaşağıyı yalağın taşının içine koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen, belki de darohun kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim. Parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, ötereye, beriye bakardı. Ben o gün yine ahırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Pervinle kalmıştı. Galiba yıkanacaklardı. Babam çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşağıyı gördü. Daruha haykırdı. Gel buraya. Çıkar bakayım şunu. Nefesim kesilecekti. Bilmem neden. Çok korkmuştum. Daruh'a da şaşırdı. Kırılmış kaşığı meydana çıkınca babam bunu kimin yaptığını sordu. Daru, bilmiyorum dedi. Babamın gözleri bana döndü. Bir şey sormadan Hasan dedim. Hasan. Evet, dün Daruh uyurken odaya girdi. Sandıktan aldı. Sonra yalan taşında ezdi. Niye Daruh'a haber vermedin? Uyuyordu. Çağır onu bakayım. Çitin kapısından geçtim. Gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan'ı çağırdım. Zavallının hiçbir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek, pek sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a dedi ki Eğer yalan söylersen seni döverim. Söylemem. Pekala bu kaşağıyı niye kırdın? Hasan Daruhun elinde duran alete şaşkın şaşkın baktı. Sonra sarı saçlarını başını sallayarak ben kırmadım dedi. Yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım dedi. Babam tekrar doğru söyle darılmayacağım. Yalan çok fenadır dedi. Hasan sözünde diretti. Babam hiddetlendi üzerine yürüdü. Utanmaz yalancı diyerek yüzüne bir tokat indirdi. Hasan avızı çıktığı kadar ağlamaya başladı. Babam da Daruh'a götür bunu eve. Sakın bir daha buraya sokma. Hep Pervin'le otursun diye bağırdı. Daruh ağlayan kardeşini kucağına aldı. Çetin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordu. Hasan evde vapustu. Yalan söylediği için Babam yüzüne bile bakmıyordu. Annem geldikten sonra affetmedi. Fırsat düştükçe o yalancı derdi. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar. Güç sulardı. Zavallı anneciğim benim iftira atabileceğimi hiç ihtimal vermiyordu. Acaba aptal daru atlara ezdirmiş olmasın derdi. Ertesi sene yazın annem yine, yine İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ahır hala yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediklerini bana sorardı. Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderdik. Doktor geldi. Kuş palazı dedi. Çiftlikte eski köylü kadınlar eve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlar, kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın dibinden hiç ayrılmıyor. Doru çok durgundu. Pervinse hüngür hüngür <gülüyor> ağlıyordu. "Niye ağlıyorsun?" diye sordum. "Kardeşin hasta. E iyi olacak." "İyi olmayacak." "Ya ne olacak?" "Kardeşin ölecek." dedi. "Ölecek mi?" Ben de ağlamaya başladım. O hastalandığından beri Pervin'in yanında yatıyordu. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyor. İftiracı, iftiracı diye karşımda ağlıyordu. Küçük muhayilem o vakitki dini terbiyemin dehşetiyle doğmuştu. Yarın ahiret. Kim bilir kardeşim o haksız yediği tokatın hakkını benden nasıl çıkartacaktı? Pervin'i uyandırdım. Babamın. Babamı görmek istiyorum dedim. Ne için? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşığı ben kırmıştım. Onu söyleyeceğim. Hangi kaşığı? Geçen seneki. Hani babamın Hasan'a darıldığı. Lafımı tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içimde boğuluyordu. Ağlaya ağlaya Pervin'e anlattım. Şimdi babama söylesem Hasan da duyacak. Belki beni affetmeyecek. Yarın söylersin. Hayır. Şimdi gideceğim. Şimdi baban uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hasan da duyar. Onu öpersin. Ağlarsın. Hakkını sana helal eder. Pekala. Hadi. Uyu şimdi. Sabaha kadar yine gözlerimi kapayamadım. Hava güzel ağır, ağırırken Pervin'i uyandırdım. Kattık. Ben içimdeki acının zehrini boşaltmak için acele ediyordum. Fakat ne yazık ki zavallı masum kardeşim, o gece ölmüştü. Sofrada çiftlik imamıyla Daruhu ağlarken gördük. Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı.